Bininci konu, Ebu Ubeyde ve Müslümanların vebaya karışı gösterdikleri sabır, hastalık yayıldığında kumandan Ebu Ubeyde halka hitap etmek üzere kalkarak, ey insanlar, bu hastalık Rabbinizin size bir rahmetidir, Peygamberimizin duasıdır, sizden önceki salihlerin ölümüdür, Ebu Ubeyde Allah'tan, kendisine bu rahmetten pay vermesini diler, dedi, sonra hastalığa yakalandı ve öldü, halka Muaz bin Cebeli kumandan olarak bıraktı, Muaz da ondan sonra minbere çıkarak, ey insanlar, şu hastalık sizin için bir rahmettir, peygamberinizin duasıdır, sizden önceki salihlerin ölümüdür, Muaz, Allah Teala'dan Muaz ailesine de paylarını vermesini diliyor, dedikten sonra indi, oğlu Abdurrahman hastalığa yakalandı ve vefat etti, sonra kalktı, kendisi için dua etti, çok geçmeden de elinden vebaya yakalandı, Vebaya yakalandığında eline bakıyor ve onu çevirerek, sendeki bu hastalığı ben bütün dünyaya değişmem, diyordu. Vefat edeceği zaman halka Am İbnül As'ı kumandan olarak bıraktı. Am, halka, ey insanlar, bu hastalık bir yere geldi mi ateşin alevlenmesi gibi alevleniyor, aley ondan dağlara sığınmak suretiyle kendinizi koruyunuz, dedi. Bu esnada Ebu Veyl Elhuzeli isimli sahabi ayağa kalkarak, yalan söylüyorsun, Allah'a yemin ederim ki ben peygamberle arkadaşlık ederken, sen benim şu eşeğimden daha şaşkındın, dedi. Am İbnül As da, Allah'a yemin ederim ki, senin dediklerinin hiçbirine karşılık vermeyeceğim ve yine Allah'a yemin ederim ki biz burada durmayacağız, dedi. Sonra Am çıktı, halkla çıkarak dağlarda yayıldılar. Allah Teala böylece hastalığı onlardan kaldırdı, bu hadise Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde Am İbnül As'ın reyini hoş karşıladı.